685. konu İbn Mesud'un ihtilaftan kaçınmakla ilgili hutbesi Ey insanlar itaat ediniz birlik olunuz çünkü birlik Allah'ın emrettiği ipidir Cemaat içerisinde sizin hoşunuza gitmeyen tek başınıza iken hoşunuza gidenden daha hayırlıdır çünkü Allah Teala neyi yaratmışsa onun için bir sonuç yaratmıştır o da o sonuca varır İslam'da da bir cansızlık baş göstermiş ve kuvvetinin sona ermesi yaklaşmıştır Bundan sonra artar ve eksilir, kıyamete kadar. Bunun alameti de fakirliktir. Öyle bir zaman gelir ki, fakir kendisine yardım edecek hiç kimse bulamaz. Hatta zengin malının kendisine kafi gelmeyeceği telaşına kapılır. Hatta kişi kardeşine, amcasının oğluna gider, ister. Buna rağmen kimse kendisine bir şey vermez. Hatta dilenci iki cuma arasında yürür, dilenir. Fakat kimse ona bir şey vermez. Bu durum olduğu zaman yerden şiddetli bir ses gelir. Her taraftaki insanlar, o sesin yalnız kendi bölgelerinden geldiğini sanarlar, sonra, yer Allah'ın dilediği kadar sükunete kavuşur, sonra yer içindekileri dışarı atar, ciğer parelerini kusar, ona, ey Ebu Abdurrahman, yerin ciğerpareleri nedir, diye sordular, İbni Mesud, altın ve gümüşten damarlarıdır, işte o günden kıyamete kadar hiç kimse, artık ne altından, ne de gümüşten faydalanamaz, dedi.